Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'ne katkılarıyla sunduğumuz Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün ben tekim, yani daha doğrusu da tek değilim. Sevgili Boğaçan Dündar Alp yanımda. Ee, onunla beraber, e, onun da aslında işlerini içeren Haredamento Dergisi'nde yayınlanmış olan, e, geniş kapsamlı bir dosyada bir başlık olan mimarlığın neye muktedir olduğunu araştırmak üzerine konuşacağız. Bunu programın adı olarak tercih ettim, bilmiyorum. Boğaçan Bey, ne diyorsunuz? Peki. Çok teşekkürler bu fırsatı öncelikle bize verdiğiniz <gülüyor> için. dinleyenleri şunu hatırlatmak isterim. Taksim platformu kuruldu biliyorsunuz. İnternet sitelerinden de ulaşabilirsiniz. Taksim ilgili şu anda süre giden bir proje süreci var. Bu sürece dahil olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, mahalle dernekleri ve kişiler bir platformda bir araya geldiler. Onların yaptıklarını, eylemlerini ve niyetlerini internetten Taksim platformunu araştırarak ulaşabilirsiniz. Tekrar merhaba Boğaçan Dündar Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Boğaçan Dündar ben hemen konuya ciddi bir şekilde giriyorum. Çünkü sevgili İpek Akpınar ve Hüseyin Kahvecoğlu bugün ne yazık ki bizlerle beraber değil. Onlara da buradan selamlarımızı yolluyoruz. Herhalde İpek hocam olsaydı şöyle girerdi. Bu mimarlık dergisinde, Aradamento dergisinde sen bir anda yazar oluyorsun, bir anda atölye yürüten bir eğitimci, bir anda pratiğin, İçerisindeki bir mimar, bir anda sanat işleri yapan, enstelasyonlar yapan bir kişi oluyorsun. Bir anda da kendi kendine dert edini, projeler geliştiren bir araştırmacıya bürünüyorsun. Bütün bu rolleri nasıl giriyorsun ya da bütün bunlar senin içine nasıl sığıyor? Neden bunları yapıyorsun? Bunları aslında seninle biraz mimarın farklı alanlarını konuşmak için açmak istiyorum. Ne diyorsun? Bana bir cevabın var mı? <gülüyor> Öncelikle çok teşekkürler davet için. <gülüyor> ne demek? Ee, bu tür konuları... Tek tek açmak çok kapsamlı gibi görünse de aslında temelde bütün bu roller ortak bir dünyadan çıkıyor ve ortak bir dünyaya dönüyor. <gülüyor> ee, aslında bunların yani bir tür iletişim ve ilişki formu diye kabul edersek <gülüyor> bunların mecraları değişiyor. İlişki formları değiş, değişiyor. Ee, peki arkasındaki motifler değişiyor <gülüyor> ama hepsinde ortak olan bir şey var. Bu da benim mimarlıkla kurduğum ilişkiden doğuyor. Hı hı. Çok kişisel olarak aslında tanımlıyorsun değil mi? Bütün evet, bu evet. bulaşıklığı, bu kadar dallanıp budaklanmayı sanki. Aslında hepsinin arkasında şöyle bir şey var. Yani durumlara karşı bir konumlanma tarif etmek. Daha sonra bu konumlanma ya da rol diyebiliriz bunu. Bu rolün gerektirdiği araçlarla bir takım üretimler gerçekleştirmek. Hı hı. Ve bunlar bir takım değişkenlikler. Hani kazandıkça da aslında... Sadece temelde aynı olan ama sonuçları, ürünleri, yaklaşımları farklı olan hı hı. ilişki biçimleri üretiyor. Ee, bu motifin arkasında aslında bir konumlanma dedik. Bir de hı hı. mesafe denen bir şey var. O da aslında benim bütün bu o, üretim biçiminin hangi araçlarla olacağını, bunun hangi stratejilerle gerçekleşirin nasıl organizasyonun nasıl organizasyonlarla hayatı geçeceğini iç tarif ediyor. Hı hı. Burada Bu, bahsettiğin tabii ki hem yapma yöntemleri, hem senin kimlerle ilişki kuracağın, evet. nasıl bir ortamda çalışacağın falan herhalde değil mi? O evet. mesafenin alanını belirleyen şeyler. Bu Carla Ginsburg'un mesafe ile ilgili güzel bir tarifi var. O diyor ki bir şeye çok yakın olduğumuzda Aşinalık bakış açımızı çarpıtır. Çok uzak olduğumuzda da aslında bakış açımızın çarpıklığı bu uzaklıktan kaynaklanır. Hı hı. Uzaklıkla yakınlık arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Hı hı. Bu hayatı anlamlandırabilmek ve kavrayabilmek için. Ee, aslında bu mesafede bütün arkasındaki işte bu iş, bu dert edinilen durum, senin bulaşıklık dediğin hı hı hı. şey içerisinde rol edinme halim. Bunu tek başıma mı yapacağım bir grup olarak bir eylem olarak mı üreteceğim bunu bir tasarım olarak mı bir proje olarak mı üreteceğim gibi hı hı. eylem araçlarının tarif edebildiği gibi bir taraftan hani bunu bir yazıyla mı e, yoksa işte bir projeyle mi e, yapacağıma kadar e, tamamıyla bu ilişki biçiminin ortamıyla bağlamıyla hı hı. ilişkili bir hal kazanıyor. O yüzden hani akademik ortam olsun hani sanatla ilgili ortam olsun sosyal e, sorumluluk e, hı hı. projeleri gibi aslında tamamıyla bir sosyal aktör olarak bir şeyin içinde yer almak olsun. Bir tasarımcı olarak fikir üretmek olsun ya da bir e, profesyonel bir proje hizmeti veren bir mimar olarak e, bir proje üretmek olsun. Aslında bunlar e, ortak bir kaynaktan çıkıp sadece ortamın e, biçimlendirdiği... E, Bağlam durumuna göre de hı hı. farklılaşıyorlar. O yüzden benim için çok farklı şeyler değiller. Hı hı. O, yani, ilginç bir şekilde o mesafe hep bir uzaklığı anlat onu, o mesafe. Senin konumunda pek çok fazla şey yakın olan bir kavram haline dönüşüyor birdenbire. Yani üretim alanı olarak aslında bu sadece senin özelinde e, şahsında belki değil aslında herkesin durabileceği bir e, konum gibi geliyor bana yani mimarlık açısından çünkü bunun karşısında da daha önce tabii ki senle konuştuğumuz gibi profesyonelleşme ya da kendine tanımlanan şeyi yapan bir birey haline gelmek var bunun diğer tarafında gibi gözüküyor en azından belki dar biraz bu bakış açısı başka yani beyaz ya da siyah gibi oldu ama hani bunun karşısında öyle bir şey oluyor sanki ya da genel kabuller hani Hı -hı. ya da içinde yaşadığımız durumda hani Hı -hı. doğrudan çok yabancılaşmadığımız ya da hemen kabul ettiğimiz bir takım mimar olarak bize tarif edilen roller var. Aslında bir şekilde e, profesyonel hı hı. tırnak içinde e, belirlenen e, mesleki platformda hı hı. sen bir işi yapma biçiminle tarifleniyorsun. Hı hı. Aslında... Zengin insanların evlerini yapan adam ya da kadın çoğu i̇şte onları çoğunlukla kazıklayan kişi <gülüyor> olarak mimarları tanımlandığını biliyoruz yani. <gülüyor> Mesela bu rollerden bir tanesi midir? Bu ilginç şekilde, yani ilginç değil de tabii artık her şey birbirinin üstüne düşüyor. Uğur Tanyeli ile yaptığımız programda da bu mimarın rolleri hakkında çok konuşmuştuk. Hatta onun yazdığı yeni kitabında da bu mimarın olduğunu sandığı halden uyanması, o rüyadan uyanması için telkinleri vardı. Aslında bunları konuşuyoruz üst üste ama şahıslarda da bunlar bedenlerin e, o yüzden aslında bunları birebir örneklerden konuşmak çok yerinde oluyor. E, bir, aslında senin e, projelerine bakmak isteyenler hem web sitenden e, hem de çeşitli dergilerden, yayınlanmış Blok'tan dosyalardan. Blok'tan bakabilirler. Blok'un adresini hatırlatırsan seviniriz. Bu açan dündüler e, nokta wordpress.com çünkü akıl karıştırıcı olabilir yani şu anda kadar hiçbir projeyi konuşmadık ama sen belki biraz bunları açmak istersin yani e, bienalde bir e, sanat işi olarak e, prefabrik e, stüktürlerin e, birketlerden kurulmuş olan yapıların olduğunu ben biliyorum mesela başka neler var hani bu geniş alan ya da pek çok şeye yakın olan bu mesafenin içerisinde olmak sana neler yapma imkanı verdi biraz onları e, dillendirirsek seni e, mimarlık dünyası içerisinde tanımayan kişiler de hani bunlar neden konuşuyorlar yahu dediklerinde <gülüyor> en azından program içinde bir bilgi sahibi <gülüyor> olmuş olurlar ee, tabi benim bu mimarlıkla ilgili hemen mimarlık okulunu bitirdikten sonraki hayatımda böyle bir ya ben bir mimar olacaksam önce bu yapma etme dünyasını iyi kavramam lazım onun konvansiyonlarının arka planındaki aktörlerin ilişkilerini üretim ilişkilerini, üretim biçimlerini iyi kavramam lazım diye başlayan bir süreç var. O yüzden ben mimarlık hani eğitimiminden sonraki kişisel eğitimime mimarlık bürolarında çalışarak değil tam tersine hani e, bir e, inşaat grubunda hı hı. bütün bu yapım ilişkilerini, yapım şeylerini görmek fırsatı bularak hı hı. kendimi o dünyaya attım. Tabii benim bir taraftan hani e, içine düştüğüm dünya o dönem 99 İzmit depremiydi ve hı. çoğunlukla hani yapı sistemleriyle bu deprem konularının, afet durumlarının ilişkilenmesi şeklinde oldu. Ve benim bu biraz da bu endüsel tasarıma da ilgimle aslında bu yapma etme halinin e, araçlarını ve malzeme sistem vesaireleri hı hı. aslında bir takım gündelik e, hayat şeylerini nasıl uyarlanır? Afet bunlardan biri. Hı hı. Biz genelde gündelik ihtiyaçlarımız için bunları tarif ediyoruz ya da hı hı. şey yapıyoruz ama e, ihtiyaç duyulan çok farklı alanlar var ve e, ben de mimarın hani rolünün onları kendisinden talep edileni değil aslında yapabileceklerini keşfetmesinde bulduğum için acaba ben bu araçları nasıl kullanırım diye başlayan serüven e, yapma etme dünyasını pratikteki şeyden biraz daha farklılaştırdı. Hı. Nasıl diyeyim? Yapı üretim anlayışından biraz farklılaştırdı. Mesela bu aralar uğraştığımız konulardan biri işte Van depremi sonrasında işte Van'ın bir köyünde derslik ve sağlık evinin nasıl bir sosyal merkeze dönüşeceği ile ilgili bir konu. Bunun orada hayata geçebilirlerinin olanaklarının hem yapım anlamında hem Hayat anlamında nasıl kurulabileceği, bunun organizasyonlarını nasıl üretileceği ile ilgili bir takım konular. Bir taraftan daha çok kamusal, bu aralar kamusal <gülüyor> projelerle çok daha iç içeceyiz. Aslında başka türlü sosyal sosyal hani faktörlerin mimarlık aracılığıyla nasıl üstüklü olabileceğine, nasıl ayak ile ilgili konularla uğraşıyoruz. Hı hı. Bunlardan biri e, Lürbur gerçekleştirdiğimiz hı hı. futbol akademisi. Orada sizin rolünüz de biraz daha farklı değil mi? O projenin geliştirilmesi konusunda. Yani sadece işi almış olan bir mimarlık ofisinin e, bürüneceği bir rolden daha farklı olarak siz orada bir geliştirici gibi de e, çalıştınız. Evet o biraz bizim... Profesyonel yaklaşım yaklaşmamamızdan kaynaklanıyor. Hı hı. Şöyle ...mesafemizden kaynaklanıyor. <gülüyor> çünkü bize konu bir ay sonra hayata gerçekleştirmek üzere hı hı. gelmişti. Fakat biz konunun içine düştüğümüzü bu amacı hani futbol akademisi futbolcu yetiştirmek değil isminden hı hı. yanlış anlaşılmasın. 6-14 yaş grubu çocukların kentte kentte kent hayatında ...kendinin yere dinlememesinden, onları nasıl sosyalleşebileceğinden. Onları evde bilgisayar başına mahkum etmeden nasıl hem eğitim hem sosyal merkez haline dönüşebileceğini kadar varan bir şeyi var, içeriği var. <gülüyor> Futbol Akademisi onun bir şekilde ismi. İsmi oldu. Ama biz tabii bunu öyle bir noktadan geliştirmeye işte oradaki hayatı. O bütün bahsettiğim bu kurguyu geliştiren ekip aslında sizin ofisiniz oluyor herhalde evet, değil mi? Evet. Yani bu bahsettiğin programı içine alan sosyal e, niyetleri olmuş olan daha da sosyal niyetleri olan bir projeye dönüşmüş olan bu yapı e, süreç olarak sizin kurgunuz şöyle bir niyet var hı hı. E, Fakat bu niyetin sükürü olmuş hali e, yani bir bina olacak ve bu bunu sağlayacakmış gibi hı hı. biz de e, biraz sonra hemen bir proje götürmek yerine Aslında bunun açmazlarını ee, bu tasarımın nasıl gelişebileceğini, hangi unsurlar eklenirse bunun gerçekten böyle bir hale dönüşeceğine yönelik aslında daha çok kavramsal açılımlara <gülüyor> yönelik bir çalışma oldu. <gülüyor> Fark ettik ki asıl niyeti proje elde etmek değil, onu hayata geçirmek olan e, iyi bir kurumun, <gülüyor> e, bir belediyenin yaklaşımının e, buna bize fırsat vermesiydi. Ve <gülüyor> biz aslında bir aylık bir şeyi bir yıla yaydık ve bütün kentin ihtiyaçları, oradaki yaşantı hali, bunun nasıl sosyal olarak stüktüre olacağı, ile ilgili epey bir kafa yorduk hatta bütün kentteki çocuk parklarının etüdüne kadar gitti bu. Çok iyi bu yani mimari programın iş yapacak olan mimar adındaki o kişiye verilip ondan o işin talep edildiği bir süreçten tamamıyla farklı ya da kendini onu yapmakla görevli olan görevliymiş gibi gören mimarların. Bir şaşıracakları bir pozisyon. Tabii ki burada sizin niyetiniz de çok önemli herhalde. Yani siz o pozisyona talip olmasaydınız zaten bu projeyi böyle ele almayı niyetli olmasaydınız da böyle bir proje çıkmayacaktı büyük ihtimalle. Evet. Bu, tabii bunun profesyonel bir ofisin e, önceliklerine de bağlı. Mesela Hı -hı. biz hiçbir zaman işte bir ay sonra hızlı biçimde bir proje ededip ne bileyim işte paranızı alıp Hı -hı. işte teslimde ettik projede yaptık çok hızlı iyi yapabiliyoruz gibi bir Hı -hı. şey yerine bir dakika bunun gerçekten Yapılması gereken süreç nedir? Hani sonuçta bir ayda edileceğiniz şeyle işte bir yılda edineceğiniz ekonomik Tabii. karşılık aynı olmasına Hı -hı. karşın bunun o süreçte biçimlendirmesiyle ilgili durum tamamıyla bizim inisatifimizde gelişen bir durum oldu. Tabii ki de burada bizim bu fikirlerimize, yaklaşımlarımıza açık duran birilerin olması çok önemli. Tabii. Çünkü bunu her zaman imkan bulamıyoruz. Yani bu ya öyle şeyler mümkün değil. İşte piyasa böyle değil. E, klişelerini de aslında bozan bir durum. Yani her yer demek ki öyle değil. Başka bir, bir yerlerde bu ülkenin bir köşelerinde bunları açık olan, bunları bu böyle projeleri destekleyen yerel yöneticiler ya da yerel şahıslar var yani. Girişimci ruhlu olan şahıslar var. Ben e, tencere nasıl kaynıyor? Madem siz bu bir aylık projeyi bir senede bitirdiniz diye soracağım ama program çok hızlı ilerliyor. Bir müzik arası verelim. Müziği de sen seçtin. Onu da anonsunu yaparsan çok sevinirim. Evet. Kenny Garrett'ın in... E, Tsunami Song Beyond the Wall albümünden hı hı. E, biraz ağır bir şarkı bu kentin hızlılığı ve şeyin içinde hayatımızı biraz ağırlaştıracak e, ve e, bir ağıt niteliğinde bir şarkı hep beraber dinliyoruz Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık devam ediyor. Boğacan Dündar Alp konumuz Programın ilk yarısında biraz mimarın kendine nasıl farklı roller seçerek üretimlerini çeşitlendirebileceğinden konuştuk. Döndük dolaştık. Yine para mevzuuna geldik. Ben en son tencere nasıl kaynıyor diye sormuştum. Sizin eviniz, barkınız yok mu? Bir aileniz yok mu? Bu insanlar ne yer, ne içerler? Yani nasıl para kazanılıyor bütün bu alternatif dünya ve farklı yapıp etme e, pratiğinde. Bir seneye geliyorsunuz bir aylık projeyi. Bu çok sorulan sorulardan biri. <gülüyor> Bu nasıl bir rahatlık? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ee, yılmıyorsam 2005-2006 yıllarında Dört Kuşak Mimarlığı Tartışıyor adlı bir hmm. e, organizasyon olmuştu. İşte Doğan Tekeli, Mutlu oldu, Emir Arolat ve En Küçük Kuşak ben olarak oradaydık. Ee, bütün kuşaklar tabii ürettikleri yapıları anlattılar. Ben de Tabii daha yeni ofis yapılanması yeni şeyler. Ben de masamdakileri hani götürdüm. İşte e, bir incentif olarak bir ev sergisi düzenliyoruz. İşte şurada bir şöyle bir katkımız oldu. İşte benim böyle Örümmez Kent güçebeleri adlı bir araştırma projem var. Böyle kent boşluklarına nasıl değerlendiriz diye bakıyorum. E, i̇şte okulda, stüdyoda şunları deniyoruz. İşte normal eğitim şeyleri bunları yaparken. ...acaba biz böyle bir şey mümkün mü diye bakıyoruz. Diye bunları anlattım. Dediler ki ya senin projen yok mu? Yani bir inşa ettiğin <gülüyor> şey yaptın. Hatta o zaman kulakları için nasıl güren tüm her şey demişti. Ya Boğaçhan sen yani bir ofisin var. Hani bu ofisi beslemen lazım. Bunlarla ilgilin aç kalırsın. Nasıl şey yapmayı düşün? Ben de hani birinin biril yani biz bunlarda motivi oluyoruz ve bir şekilde hı hı. bunların da olması gerektiğini yani kendi mimarımızı ancak öyle besleyebileceğimizi inanıyoruz birinin bunları da yapması lazım <gülüyor> aynen öyle e, dedim şimdi tabii şöyle bir durum oluşuyor sizin mimarlıkla kurduğunuz ilişki motivasyonlarınız yapabilecekleriniz ve bundan tatmin ve mutlu olmanız bu yapabileceklerinizin karşılığında farklı açılımların doğuyor olması bunu hem zihin dünyanız açısından zenginleştiriyor olmanız hı hı. hem de farklı biçimlerde hayat bulduğunu, farklı kanallardan sızarak, dönüşerek, çok da bağırmadan aslında gündelik pratiklerinize yansıdığını ve dönüp dolaşıp aslında sizi beslediğini fark ettiğinizde aslında bu konunun pek parayla hani ilgili bir şey olmadığını, hı hı. aksine insanın bunları yapabilmek için elindeki kaynakları nasıl dengeli kullanabileceğini, Hayat standartlarını çok büyük beklentiler içinde olmadan bunları yapabilmek için olanaklı ortamların hazırlanması gibi nasıl düşürebileceğini hı hı. ve bunlar için nasıl imkanlar oluşturabileceğini tasarlamaya ve deng bu dengeleri kurmaya başlıyor. Hı hı. Ee, bir taraftan da ben hani bu işin para yönetim bu kadar çok şeyi hani senin deyimle bulaşmak pek hı hı. çok şeyi yapmadın bir tür para konusundan çok zaman konusu olduğunu hani Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü e, genelde zamanın iyi değer, iyi yönetilebilmesi, onun iyi değerlendirilebilmesi Hı -hı. bütün bu şeyleri imkan sağlıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, bugünün hani dünyasında her şey o kadar hızlı ve paket paket bittiği için kısık ateşte yavaş yavaş Hı -hı. Bazı şeylerin zamanla birikerek oluşması da söz konusu oluyor hı hı. ve bunlar için zaman gerçekten bulunabiliyorsa yeter ki insanın buna niyet ederek bu motivasyonlarını canlı tutacağı bir takım şeylere girişmesi. Yani konuşmanın başında yani mimarlık ya da tasarlamak aslında biraz da kişinin kendini keşfetmesi, kendi yöntemlerini keşfetmesi, kendi mimarlık bakış açısını yaratmasıyla alakalı olduğundan bahsetmiştin. Burada da zaman devreye girince burada da zaman eşittir ömür oluyor. Yani kişi eğer motivasyonlarını öyle kurgularsa geçirdiği her zaman yani birine çalıştığı ya da iş olarak geçirdiği değil yani kendini yarattığı bir ana dönüşmüş oluyor. Yani biraz fazla belki uçuk ya da böyle çok açık uçlu bir söylem gibi olabilir ama düşününce de öyle gerçekten. Çünkü senin bu yaptıkların... Mesela bir anlattığın anekdottan yola çıkacağım. Yani bir baba olarak mesela dahil olduğun işte çocuğuma nasıl iyi bir eğitim verebilirim diye araştırırken denk geldiğin bir yeni bir okul tipi ve eğitim sistemi mümkün mü yapılamasının içine girip onun mimari mekanını hayal ettiğin ve belki de hani onu yaratacak pozisyona gönüllü olarak girmeni sağlıyor yani o pozisyona gelmeni sağlıyor. Yine o mesafeler yine burada devreye giriyor. O yani artı işte Bullyle proje geliştirme meselesi var. Yani bunların hepsi aslında mimarlık yapmak. Yani işte mimarlık yapılmıyor mu burada? İşte bir yapı üretemiyor musun? Yapı var. Bir yaşantı kurmuyor musun? Var. Ee, keza e, e, şey, e, söyleyi ver. Köyümüz neresi? Kuzguncuk. <gülüyor> Kuzguncuk. Evet. <gülüyor> Kuzguncuk Bostan'da yaratılan, e, evet. o, yani happening ya da bir olay da aslında değil mi oradaki durum? E, onda e, da bile bir mimari Mekan var yaşantı var Anlık da olsa, değil mi ondan biraz bahsetmek ister misin Evet bu Kuzguncuk'taki Bostan Her 10 yılda bir, Hı -hı. E, bir 80'den bu yana e, Gündeme geliyor Hı -hı. ve o Bostan Kuzguncuk'taki tek büyük Açık alan e, Hı -hı. ve yeşil alan Aslında ve Kuzguncukların da Hep sahiplendiği bir şey Mülkiyet sorunları nedeniyle işte Bir şekilde vakıfları devredilmiş Durumda ve e, Her 10 yılda bir de o alanda bir proje orada işte bir okul olması, bir hastane olması Hı -hı. gibi ve Kuzgunçuklular aslında bu açık alanın bir şekilde hani yapılanmasına ya da bu kentsel dönüşüm adı altında çok hızlı gerçekleştirilen müdahalelere karşı diren, direnme şeyini o hani e, farkında olarak sosyal olarak örgütlenebiliyor. Bunun için hareketli de biliyor. Bu bizim bu çalışmaların içine dahil olmamız da kuz, yaşayan hani Kuzguncuk'ta e, sosyal ilişkileri olan insanlar olarak ya biz bu şeyde nasıl bir rol edinebiliriz? Buradaki e, bu, Kuzguncuklu'nun bostanını sahip çıkma durumuna nasıl bir destek olabiliriz diye baktığımızda bizim elimizdeki araçlar, e, yani biz mimarız ve mimarlık araçlarını çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Bu rolümüzü işte akademik ortamlarda farklı farklı yerlerde sıçratabiliyoruz madem. Ee, peki biz bu rolü üstlenelim ve kendi araçlarımızla bir sosyal aktör olarak bu işin içinde yer alalım. Hı hı. Bu çok katılımcı, herkesin bir ucundan tuttu. avukatın hukuki meselelerle uğraştığı, oradaki esnafın başka türlü işin içinde olduğu, e, oradaki her sosyal aktörün bu işin ucundan tuttuğu bir durum var. Haliyle hani biz de bu işin ucundan nasıl tutarız diye bunların içine gönüllü olarak dahil oluyoruz. Bunun gibi pek çok konuda aslında. Ee, az önce eğitimle ilgili hı hı. bir şey de söyledin. İşte oğlumuzun eğitim şeyinde bu mevcut devlet okullarıyla e, özel okullar arasında hiçbir e, şeyin olmadığı, alternatif bir dünyanın olmadığı bir yerde. Biz gerçekten bu seçeneklere mahkum muyuz? Hangi alternatifler mümkün diye uğraşarak hani kendi kendine bulduğumuz, bulaştığımız, içine düştüğümüz durumlar içinde de hep şöyle bakıyoruz konuya. Madem biz bir... E, aktörüz yani hı hı. Bir, bu dünyada bir şekilde var oluyoruz. Bunların içinde kendi gerçekleştirmek istediğimiz, kendisinin bir parçasını hissettiğimiz bir durum içerisinde nasıl bir rol alırız? Hı hı. Ee, ilginç bir şekilde her şey birbirinin üstüne toparlanıyor. Çünkü Van'daki mesela e afetten sonra depremden sonra yapılacak olan okullarla ilgili bir projeden bahsetmiştin. Sonra o projedeki deneyim ya da o ilgi yani senin o konulara mesafeli olma, belli bir mesafede duruyor olman dönüp oluşup mesela kendi çocuğunun eğitimiyle ilgili bir Kararın bir parçası olmanı da etkiyor. Aynı şekilde yaşadığın yere de müdahil oluyorsun. İşte Kuzguncuk'ta yaşadığın yere de müdahil oluyorsun. Ofisini de ona göre kurguluyorsun. Bu konunun aslında üstünde daha da çok konuşmak lazım ama başlık bence kendini toparlıyor. Mimarlığın neye muktedir olduğunu araştırmak. Yani mimarlığın her şeye muktedir olduğunu değil de korka, çekine, yanıla, yapa, boza onun nelere muktedir olduğunu araştırmak kişisel yolculuğuna çıkmış bir benim bakış açımda da çok yakın biri. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bu Dündar Alp. yani aslında çok az konuşabildik ama umarım başka ne tür mimarlıklar mümkün ve de bir ofis profesyonel bir ofis sadece kendine gelen işler yerine başka neler yapabilirinde cevaplarını en azından olabilirliliğini gösterdiği açısından. İlham kanya, kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Kanya değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok teşekkür ederim. O, o da güzel, o da, o da güzel o da değil güzel, mi? Evet. Çok teşekkürler Boğaçan Dündar. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Buradan Hüseyin ve İpek'e de çok çok selamlar. Ee, her türlü görüşünüzü ve yorumunuzu bizle paylaşmaya devam edin lütfen. Blogumuzu biliyorsunuz zaman yok artık tekrarlayamıyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>